E, boş yere yemin etmenin hükmünü sormuşlar hocam. Şimdi bak Celil Bey, yeminler üç kısma ayrılıyor. Yemin-i diye bir şey var. Yemin-i boş yere yapılan yemin demektir. Yani dil alışkanlığıyla yemin ediyor. Adam yemin etmiyor. Vallahi böyle, vallahi böyle. Yani yalan da söylemiyor. E, söylediklerini biraz böyle tekit etmek için dilini alıştırmış e, yemin ediyor. Buna yemin-i lav deniyor. Cenab-ı Hak Bundan dolayı bizi sorumlu tutmuyor. Esas bile la yu'ahizukumullah billahu fi Allah yeminlerinizde laudan yani dil alışkanlığı yaptığınız boş yere yeminlerden dolayı sizi muahize etmez diyor. Evet, bundan sorumlu olmayız. Olmaz, evet. Ama yine de muhafaza etmemiz yani, gerekiyor değil mi dilimizi? E, Tabi, Yani boş yere yemin etmek doğru bir şey değil. İşte sorunlu muyuz? Sorunlu değiliz. Yani Allah bizi cezalandırır mı? muahize eder mi? Etmez. Ama yalan söylersek mesela, yalanımıza, yeminimizi alet edersek günah olur. Yemin et bir şey yapacağız diye yemin edersek, vallahi şunu yapacağım, vallahi bunu yapmayacağım diye <gülüyor> geleceğe dönük dönük bir şey yapıp yapmamaya yemin edersek buna yemin-i dönüyor. Vahfazu Vahfazû eymânüküm. <gülüyor> Yeminlerinizi muhafaza edin. Yani Mubah bir şeyse e, O zaman o yemini muhafız etmek Yani yemini tutmak lazım Yemini bozarsa yemin kefareti gerekir Ama geçmişe yönelik yaptığı halde Vallahi yapmadım Gördüğü halde vallahi görmedim dediyse Yani gördüğüne görmedim Yaptığına yapmadım ve yemin dediyse Bu da e, Günahtır Büyük günahlardan birisidir Bunun kefareti yoktur e, Namaz kılmayan insan yalan söyleyen insan gibi Yalancı şahitlik yapan insan gibi Allah'a tevbe etmesi lazım Evet.